Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi Ve eshabihi ve etbaihi ecmain Alemlerin Rabbi olan Allah hamd Alemlere rahmet olarak gönderilen Kutlu Nebi'ye salat ve selam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 Satlar var İslam tarihinde o adı sad olanların içerisinden bir sad bugün bizim ev sahibimiz. Şiirlerde yedi tane saddan bahsediliyor. Aslında İslam tarihinde adı sad olan sahabi sayısı çoktur. Ama bu yedi tane adı sad olan sahabi Medine'de ilklerden olan öncülerden olan sadlardandır.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 6 Sa'd Bedir'in kahramanlarından ve Bedir'in şehitlerinden olan Sa'd İbni Zeyd. Yedinci Sa'd ev sahibimiz olan Sa'd İbni Hayseme. Edirne'de Esat İbni Zürare, Kars'ta Sa'd İbni Hayseme. İkisi terazinin iki kefesi gibidir. İkisini iki uçta anlatabilmek...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 ve çadırlarını dolaşmaya başladı. Kendisi o günler 51 yaşında, Hazreti Ebubekir Bekir sağında 49 yaşında, Hazreti Ali solunda 21 yaşında. Neden sağında Hazreti Ebubekir Bekir, solunda Hazreti Ali? Buna niçin dikkatlerinizi çektim? Onu şimdi söyleyeceğim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, iman adına bu mücadeleyi başlattığı zaman,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 O yiğitlerden bir tanesi de Sa'd İbni Haysem'e olacak. Gencecik yaşıyla, yaşıyla Bedrin 14 tane şehidinden biri olacak. O meydana adını böyle yazdıracak. Bir sene sonra babası Haysem'e de katılacak Uhud Savaşı'na. Haysem'e de Uhud Savaşı'nda şehit olacak. Sa'ddan sonra hanımı doğum yapacak. Bir erkek çocuğu olacak. Ona Abdullah ismi verilecek.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 Namaz ekseninde tanzim et ki adımlarını sadıkların sertacı kimdir? Ebu Bekir'dir radıyallahu anh sadıkların sertacına eriştirebilesin. Namazın ekseni alındığı bir ev nasıl bir evdir? Ezan okunduğu zaman hayatın durduğu bir evdir. Çocuklara namaz nasıl anlatılır? Kim size dedi çocuklara namazın anlatıldığını?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 takva mescitlerinin şubesi olabilecek hayırların sahibi kılınabilesin. Eğer yaparsak Allah'ın izniyle evlerimiz Kuba Mescidinin şubesidir. Cenabı Hak hepimize inşallah bunu nasip eylesin. 5.'si Darus Sad ki Sad bin Hayseme'nin evi. Darus Sad paylaşmanın esas alındığı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 İnşallah sen de darussadın sahibi ol Allah hepimizi darussadların sahipleri kılsın Nasıl bizi burada onun adına kurulmuş bir mecliste topladıysa Yarın cennette onun sofrasında da toplasın inşallah Benim karşı kardeşlerim son bir şey söyleyeceğim Sözlerimi de toplayacağım bitireceğim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 Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekat.